übul inşallah. Farkında değilsiniz. Siz dua ediyoruz zannediyorsunuz. Ben size cüz'ün özetini geçiyorum. <gülüyor> evet. Şimdi arkadaşlar yazılı bir soru geldi. Ben yazılı soruları çok önemsiyorum emek vermiş, düşünmüş, hazırlamış, yazmış arkadaşımız. Size ilk günde söylemiştim. Sorularınızı yazılı olarak getirirseniz onları dikkate alırız ve üzerinde hani düşünerek daha hazırlıklı olarak cevap veririz. böyle çok detayı geçeyim. Özü şu sorunun. Zor insanlarla evlilikler yapanlar arkadaşlar sınırlarını nasıl koruyacak? Kendini nasıl koruyacak? Bu zor insanlarla. Dinimiz ne diyor diye hocalara soruyoruz. İtaat etmemizi, eşimizi razı etmemizi söylüyorlar. Ben bu adamla nasıl geçineyim diye psikologlara soruyoruz. Bırak git, ne uğraşıyorsun diyorlar. Yani ikisinin arasında kaldık diyor arkadaşlar. Ee, öncelikle tabii konunun cevabı, bunu alacağım artık. Sorunun cevabı arkadaşlar çok ağırlıklı olarak psikolojiktir. Yani psikolojik açıdan çok ciddi bir donanım gerekir. Tabii narsist kelimesi geçiyor burada ama ben onu pek kullanmak istemiyorum. Çünkü herkes şimdi birbirine narsist diyor. Narsist bir hastalıktır arkadaşlar. Nasıl ki birbirimizin hastalığına teşhis koymuyoruz. Sen zatürre olmuşsun. Sen işte bilmem şu hastalıktansın demiyoruz arkadaşlar değil mi? Doktora git diyoruz. Aynı şekilde bu psikolojik teşhisleri de bir uzman ancak verebilir, koyabilir. Ama işte davranışlarından falan herkes birbirine bir takım şeyler, sıfatlar uygun görüyor. Diyelim ki yazdığı gibi kardeşimizin. Arkadaşlar bu zor insanlarla biz niye evlendik? Önce oraya bir bakmak lazım. Sonradan mı böyle oldu? Ee, aslında ben baktığımda ve çok hikaye dinledim yüzlerce arkadaşlar. Yüz, yani ben e, daha yüz yaşıma gelmedim ama yüzlerce yıl yaşamış gibiyim yani. Çok hikaye dinlediği için insan. Şimdi arkadaşlar genelde biz bunları niye seçeriz? Çünkü biz ezilmeye müsait bir karakterimiz olduğu için onlar bizi seçerler. Yani biz şey veriyoruz, sinyal veriyoruz ve biraz böyle konudan uzaklaşarak duygusallıktan uzaklaşarak biraz geriye çekilip geçmişte yaşadıklarınıza nişanlılık dönemi öncesi filan oralara baktığınızda arkadaşlar aslında nasıl bir insan olduğu hakkında sinyaller verdiğini ama bizim o sinyalleri hep hayra yorduğumuzu ya aşk başa düştüğü için ya başka gerekçelerle efendim hep onları hayra yorduğumuzu görür görürsünüz. Dolayısıyla bir defa biz hani şunu söyleyeyim arkadaşlar Hazreti Ali diyor ki bir yerde bir bu mikrofonu ne yapalım bilemiyorum. bir yerde bir zulüm varsa o zulümde iki kişi ortaktır. Zalim ve mazlum Mazlum boyun eğmeseydi zalim zulmedemezdi diyor. biz niye boyun eğiyoruz? Onlarca sebebi var. Yüzler yani kişi sayısınca sebebi var. Mesela çok yakından tanıdığım bir haleti ruhiye vardır. Bizim ailemizde, yakınlarımızda çok görünür bu. Aman huzursuzluk çıkmasın. Bir boyun eğme sebebidir. Aman buna ne deniyor? Elmalallaham diyor. Bunlara huzur perest insanlar diyor. Huzura tapıyorlar bunlar. Huzur perest insanlar tabii Elmalının evlilikle ilgili değil bu anlattığı, toplumsal meselelerle ilgili anlatıyor. Diyor ki huzur perest insanlar cihat edemez diyor. Yani mücadele edemez. Aman ses yükselmesin. Aman herkes mutlu olsun. Aman bir sorun çıkmasın. Ağzımızın tadı bozulmasın. O, bu değişin sonunun ne olduğunu yaprak dökümünden de biliyorsunuz, değil mi? Ee, bu arkadaşımıza benim tavsiyem arkadaşlar, psikoloğa gitmesidir gene. Ee, ama ben psikologlar konusundaki görüşümü epeydir tahsih ettim arkadaşlar. Önceden diyordum ki herhangi bir psikolog eğer mesleğinin ehliyse gidin, gidin, yararlanırsınız diyordum. Şimdi diyorum ki arkadaşlar sizin değerlerinizi paylaşan bir psikoloğa gidin. Sizin değerlerinizi paylaşan. Yani mesela bir psikoloğa gittiniz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki mesela bu arkadaş... Benim böyle bir problemim var ama ayrılmak istemiyorum. Bak açıkça söyleyecek istemiyorsa. Yani bana ayrıl deme. Ben bu insanla geçinmek istiyorum. Şu şu şu sebeplerle veya sebep olması gerekmez. Ben öyle birine seneler önce arkadaşlar anlatamayacağım kadar vahim bir problemi vardı. Ayrıl dedim. Sen ayrıl. Hayatta birkaç kişiye dedim bunu. Ayrıl. Dedi ki hocam ben ayrılamam dedim. Ben ayrılmayı kaldıramam dedi. Bak, kendini biliyor. Diyecek, psikolog diyecek ki ben ayrılamam. Ben benim aile şartlarım müsait değil, ekonomik durumum, sosyal durumum buna müsait değil. Ben bu insanla yaşayacağım ama nasıl yaşayacağım? En az zarar görerek nasıl yaşayacağım? Şimdi burası tabii bir cami kürsüsü, mihra, yakışmıyor ama arkadaşlar haddim olmayarak hayır dediğimde kötü hissediyorum kitabını okuyacaksınız önce. Kitabın adı bu. Hayır dediğimde kötü hissediyorum. Tamam mı? Özet çıkaracaksınız, kendinizle ilgili notlar alacaksınız. Yani kitabı okumak değil, böyle lime lime cümle cümle kendi hayatınıza uyarlayacaksınız. Oradaki egzersizleri basitten zora doğru ödevler var orada. Basitten zora doğru zaten kitapta basitten zora doğru hayatınızda uygulayacaksınız arkadaşlar. Mesela bir tane tiyo vereyim. Bir tane kitapta onlarca şey var, örnek var. Bir tane tüy vereyim arkadaşlar. Her soruya cevap vermek her tercihinizin gerekçesini açıklamak zorunda değilsiniz hiç kimseye. Yani size soru soruldu. Nahoş, rahatsız edici. Çok oluyor bana da oluyor bu. Sizlerden bile olabiliyor bazen yani. Böyle özel hayata yönelik. Sırf tecessüs sahikiyle sorulmuş sorular. Cevap vermek istemiyorsanız vermeyeceksiniz arkadaşlar. Susun. Grey rock deniyor buna. Yani Gri bir kaya gibi duracaksınız. Kaya konuşur mu? Konuşmaz, siz de konuşmayacaksınız. Veyahut da başka bir teknik var. Bozuk plak. Mesela bir şey yapmak istiyorsunuz. Diyelim bayramda annenize gitmek istiyorsunuz. Ama asla despot biri var başınızda, asla onaylamıyor. Ben bayramda annemlere gitmek istiyorum. Yani şehir dışında, uzak bir yerde. İşte şöyle de böyle de falan diyecek. Ben gitmek istiyorum. Hiç o ringe çıkmayacaksınız arkadaşlar. İsteğinizi sürekli tekrarlayacaksınız ve yapacaksınız. E, camideki hoca bak ne diyor size. Yapacaksınız arkadaşlar. Hiçbir şey olmayacak. Çok esiyorlar, çok gürlüyorlar bunlar. Ama öyle çok fazla bir şey yapamazlar. Gene de şiddet varsa arkadaşlar, başka türlü işkenceler varsa, e, gazlightingler, ruh sağlığınızla oynamalar varsa kesinlikle bir yardım almanız gerekiyor. Veya işte kendi şartlarınıza bakmanız gerekiyor. Dinim, bana dinin hükmünü sorduğunuzu biliyorum. Din arkadaşlar sabredene niye sabrettin demez. Ben buna dayanamayacağım, yürütemeyeceğim deyip helalinden Allah'ın çizdiği sınırlar içinde Bakara suresinde sayfalarca boşanma anlatıldı arkadaşlar. Ayrılana da niye ayrıldın demez. Yani herkesin taşıyabileceği yük farklıdır. Herkesin imkanları, şartları farklıdır birbirinden. Onun için ısrarla, ben şunun altını çiziyorum, kız çocuklarınızı en azından kendinin asgari ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir beceriyle yetiştirmenizi tavsiye ediyorum. Ya aileden kalan bir miras, bir zenginlik olacak, bir geliri olacak, ya bir işi olacak, ya bir potansiyel becerisi olacak. Yapmak zorunda değil ama mecbur kaldığında yapabileceği bir becerisi olacak. Arkadaşlar hiçbir insanlık dışı muameleye, yani biraz detaylara bu arkadaşı hani telefon numarasını falan da yazmış, ben arayamam, böyle uzun biraz konuşsak kim bilir ne detaylar var buraya bunu yazıp da bana verdiğine göre. Dolayısıyla Arkadaşlar e, kimseyi, biz, bizim dilimiz yok, işte Gazali'de bile öyle ifadeler var ki arkadaşlar kadınların aleyhine. Yani Gazali'de şöyle bir ifade var. Bir kadının kocasının bütün vücudu iltihaplı yara olsa, çok affedersiniz kendisi yazdığı için söylüyorum, kadın da onları yalayarak temizlese gene kocasının hakkını ödeyemez diyor. Şimdi bu gazaliler, işte bunları yazan bizim alimlerimizin herhalde kadınlarla bir sıkıntıları vardı kişisel hayatlarında. Ben onları e, görmezlikten geliyorum arkadaşlar. Çünkü beni taraftan çok muazzam şeyler yazmışlar. Yani bu hiç kimse kimsenin ee, kölesi değildir, böyle efendim bu şekilde kendini hiçe sayarcasına, kendini yok edercesine insanlık dışı muamelelerine katlanmak zorunda değildir. Ama bugün de öyle bir eğilim var ki katlanmayı tercih edene çeşitli sebeplerle, çok çeşitli, işte yuvam dağılmasın ne bileyim işte şu bu, katlanmayı tercih edene de sen niye katlanıyorsun diye taciz yapamayız. Arkadaş, herkesin kendi şartları, kendi hayatı, e, oradan çıktığında nereye gidecek, ne yapacak, ne imkanı var, bunları bilmiyoruz. Ama o sistemin içinde ben ayakta kalabilir miyim? Evet, kendini güçlendirirsen her sistemin içinde ayakta kalabilirsin. Yani Sednaya hapishanesinden bile zarar görmeden çıkanlar oldu. Değil mi? Yani Yusuf... Firavunun hapishanesinden hiç zarar görmeden çıktı ama çok güçlü bir karakter, çok güçlü bir iman, çok sağlam bir duruş lazım. Hepimiz o kuvvette değiliz. Eğer kendini mecburen bu sistemin içinde kalmak zorundayım diyorsan o zaman... Efendim, nasıl kalabileceğin, kendini nasıl güçlendirebileceksin? Yani şöyle düşünün, çok mikroplu bir yere girmek zorundasınız. Öyle bir durum oldu. Çok mikroplu, çok salgın hastalık olan bir yere girmek durumundasınız. Ne yaparsınız arkadaşlar? Bağışıklığınızı güçlendirecek şekilde kendinizi hazırlarsınız, maskeleri kat kat takarsınız, hijyene dikkat edersiniz, eldiven giyersiniz, Değil mi yani? Çünkü girmek zorundasın. İşte bunu da aynen böyle düşünün. Ben bu sistemin dışına çıkamayacağım, yani bu zehirleyici ilişkide devam etmek zorundayım diyorsanız, arkadaşlar kendinizi güçlendireceksiniz, önleminizi alacaksınız. Sınırlar konusunda hiç olmazsa onunla başlayın. Tülay Kök Hanım'ın internette dört videoluk bir serisi var, sınırları anlattığı. Hiç olmazsa onu dinleyin arkadaşlar. Oradan bir başlayın. Ee, söyleyeceklerim, söyleyebileceklerim bu kadar. Ee, psikolog arkadaşlara da, hangi psikologlar? Seküler, seküler, dünyevi, dünya, dünyacı psikolog arkadaşlara da şunu insan hatırlatmak istiyor. Tabii onlar burada değiller ama hatırlatmak istiyor. Mesela birisi gelse, kendisine patronunun şöyle yaptığından, böyle yaptığından, mobbing uyguladığından, işte eziyet ettiğinden, kötü muamele ettiğinden falan bahsetse ama ben bu işi bırakamam, mecburum burada çalışmaya dese ona yol gösteriyor değil mi? Nasıl orada yaşayacağına dair. Aynı şey evlilik için de geçerlidir. Yani neden ilk seçenek ayrılmak? Anlatabiliyor muyum? Herkes çünkü ayrılamaz çeşitli nedenlerle. Efendim bunu da bu vesileyle bu kadar konuşmuş olalım. Şimdi arkadaşlar 26. ayet deyiz Fetih suresinde. Allah'ın Hamdiyazır'ın tefsirinde. Oradan da bir 15-20 dakika okuyabildiğimiz kadar okuyalım. Ee, artık özet değil. Diyeceksiniz ki bu ne kadar özeti gördük, bir de özet olmayanı görelim <gülüyor> diyeceksiniz. Ee, ama artık olabildiğince satır satır okuyup anlamaya çalışacağız. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ O vakit, olayı biliyorsunuz, o vakit جَعَلَ الَّذ۪ينَ fi ف۪ي قُلُوبِهِمْ O küfredenler kalplerinde o hamiyeti kaynatmışlardı. Kalplerinde bir hamiyet kaynadı. Hamiyet, arkadaşlar zaten hemen söylüyor, namus gayretiyle kızmak, bir şeyden arlanarak istinkaf etmek, elini çekmektir. Yani duygusal olarak coşkun olmak demek, duyguların e, galeyana gelmesi demek. Ama Arapça da olumsuz anlamda kullanılıyor. Yani hamiyet, öfkesini kontrol edemeyen, işte böyle çok heyecanlı, heyecanlarını, duygularını kontrol edemeyen kişiler için kullanılıyor. Efendim Türkçe'de, Arapça'dan geçen kelimeler Türkçe'de çoğu kere anlam kaymasına, daralmasına veya anlam değişmesine uğrayarak dilimize geçmişler. Türkçe'de ise hamiyet, vatanperverlik gibi, merhamet gibi, gene duygusal bakın, gene duygusal ama bir şeye, vatanına, ailesine düşkün olmak anlamında kullanılıyor. Mehmet Akif'in Seyfi Baba şiirinde, Efendim oraya bakın, okuyun. Ne yazık ki zihnimde çok ezber şiir yok. Çok nefis bir şiirdir. Bugünkü ödeviniz o olsun. Ee, Seyfi, şöyle bir iki sayfa kadar. Seyfi Baba şiirinde işte gidiyor ziyarete bir dostunu. E, bir kış gününde soba yanmıyor, ev buz gibi... Yemek yok, adam hasta olmuş, ışık yok evde. Efendim, karanlıkta yemeksiz, ateşsiz yatıyor Seyfi Baba. Ee, Mehmet Akif hemen elini cebine atıyor yani bir şeyler yapayım diye. Cebinden de sadece boynu bükük mührü çıkıyor. Kişisel mührü yani kalemi diyelim. Beş kuruş yok cebinde. O zaman şöyle diyor. Ya hamiyetsiz olaydım ya param olsaydı. Yani Ya Rabbi diyor, ya bana bu merhameti, bu şefkati, bu duygusallığı vermeseydin ya da verdin diyelim para verseydin. Mehmet Akif'in biraz böyle sitemleri vardır çok safahatta. Hamiyeti yani olumlu duygular, merhamet, şefkat gibi olumlu duygular için kullanıyoruz Türkçe'de. Ama Kur'an-ı Kerim'de efendim bizim benim Arap bir arkadaşım vardı. Hamiyet ismi verdiğimizi duyunca çocuklara çok şaşırmıştı Yani siz Türkler ne biçimsiniz demişti. Yani Hamiyet Kur'an'da olumsuz olarak geçiyor arkadaşlar. Cahiliye taassubuyla... Coşkuyla hareket etmek yani o nasıl diyeyim kör tasutla hareket etmek demek. Ragıp der ki kuvveti gazabiye kabarıp çoğaldığı vakit hamiyet tabir olunur. Yani insandaki öfke gücü kabardığı zaman ona hamiyet denir. Hamitu ala fulan. Fulana karşı hamiyete geldim, kızdım demektir. Yani gadaptu aleyhi. Ona gazap ettim, öfkelendim demektir. Şimdi bu ee, küfredenlerin hamiyeti nasıl bir hamiyetmiş arkadaşlar? Hamiyetel cahiliyeti. Cahiliye milliyetinin milletinin hamiyeti. Yahut cahiliye hamiyeti. Yani cahilce davranma hamiyeti. Cahiliye biliyorsunuz. Cahiliye dönemi demek okur yazar olmayan, işte ilmi seviyesi olmayan, kültürel düzeyi düşük olan dönem demek değil. Arkadaşlar, ee, klasik metinlerimizde ve o tarihi tasnifte cahillik bilgisizlik için kullanılmaz arkadaşlar. Nerede nasıl davranacağını bilmemek anlamında kullanılır. Onun için cehlin zıttı ilim değildir, hilmdir. Hil Helm, nerede nasıl davranacağını bilen, akıllı, aklı duygularına hakim kişi demektir. Eski Arapçada halim akıllı anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Akıllı ve kendine hakim, fevri hareket etmeyen. İlmin zıttı nedir? İlmin zıttı zan'dır. Yani bir şeyi bilmenin zıttı zan. Yani zannederim dediğimizde bilmiyoruz demektir. Evet, o cahiliye hamiyeti veya cahillik hamiyeti veya cahillerne hamiyet ki, yerinde olmayan manasız hamiyet yahut hakkı kabule mani olan hamiyet. Yani duygusal tepkiler veriyor hak karşısında. Yani diyelim ki bizim babalarımız böyle söylemedi, bu nereden çıktı falan diyor. Yani dinlemiyor karşısındakini. Ölçüp biçmiyor söyleneni. Hakkı dikkate almıyor, kendi duygularını dikkate alıyor, kendi aidiyetlerini, kendi hassasiyetlerini dikkate alarak hakkı değerlendiriyor. Nitekim bu olay sırasında, Hudeybiye'den bahsediyoruz ya biliyorsunuz bu surede, bu olay sırasında Bismillahirrahmanirrahim yazılmasını istememişler anlaşma metninin başına. Yani bunlar çok çocukça duygusal tepkiler kureyşin verdiği. İşte hamiyetel cahiliye dediği bu. Bir yetişkinin, olgun bir insanın, derin düşünen, etraflı düşünen bir insanın tepkileri değil yaptıkları bu tepkiler. Çok duygusal, çok çocukça tepkiler. Bu yüzden de size dün söylemiştim. Peygamber Efendimiz ikiletmiyor. Her hepsini yapıyor. Söylediklerinin yeter ki asıl düşünmeleri gereken yeri düşünmesinler. Yani o madde anlaşma maddelerinde peygamber efendimiz adeta arkadaşlar satrançta satranç oynarken 15-20 hamle sonrasını önceden planlamış gibi bir hamle yapıyor. O hamleyi görmemeleri için onların o duygusal tepkilerini dikkate alıyor. Efendim onları bütün isteklerini kabul ediyor. Ne dediler? Bismillahirrahmanirrahim hiym yazılamaz dediler. Biz böyle bir Rahman ve Rahime bilmiyoruz. Bismikallahum me yazılsın. Bizim geleneğimizde böyledir dediler. Resulullah namını kabul etmediler. Arkadaşlar Abdullah'ın oğlu Muhammed yazılsın dediler. Muhammedur Resulullah yazılmasını istemediler dediler ki senin Resulullah olduğunu kabul etseydik zaten seninle savaşmazdık dediler. Kâbe'nin ziyaretini bu sene için durdurup gelecek seneye bırakmak istediler. İşte arkadaşlar Feenzelallahu sakinetehu ala resulih ve ala'l mu'minin de ona karşı Allah yani onların bu çocukça ve galeyana gelmiş böyle duygusal tepkilerine karşı Allah gerek resulünün üzerine ve gerek müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Surenin başında beyan olunduğu üzere hak itminanı yani kalplerine Hak itmina'nı verdi. Şimdi Hz. Ebubekirle Ömer arasında konuşmalar var arkadaşlar. Başka kaynaklarda geçiyor. Ee, Ömer biraz galeyana geliyor. Biz hak değil miyiz? Bunlar batıl değil mi? Niye bunların her sevildiğini kabul ediyoruz? İşte Muhammed Allah'ın Resulü değil mi falan. Ee, Hz. Ebubekir ona hep diyor ki Ya Ömer, Muhammed Allah'ın Resulüdür ve ona onu haktan ayırmaz Allah diyor. Yani o bunu kabul ettiyse Yanlış olamaz bunu kabul etmesi diyor. Onun için arkadaşlar çok basit bir yaklaşım size öğreteceğim. Her kompleks konuda tarafınızı seçmenize yardım eder. Ama o kadar basittir ki bazen hani bazen e, ağır bir hastalık, çok basit bir çözümü vardır. Herkesin bildiği bir ilacı vardır mesela. Canım olamaz, doktor beni bunu verip gönderdi dersiniz. İlla daha kompleks bir şey olması gerektiğini zannederiz. Efendim, belki de bazen o yüzden plasabo yazıyorlar bize doktorlar yani. Ondan sonra e, burada da o basit, ee, çözüm ama çok kökten bir çözüm yani bizim ayağımızın kayacağı zamanlar böyle karmaşık bir konu, konuda tarafımızı nereye koyacağız, nerede duracağız yerimizi nereye koyacağız bunu bilemediğimiz zamanlarda çok işimize yarayacak arkadaşlar Allah'ın sözü haktır Allah'ın peygamberinin davranışı da haktır yani bu söz kimin? Allah'ın sözü, o halde doğrudur kim böyle davranmış? Peygamber, o halde doğrudur. Nisan suresinde geçtik, öyle duanın içinde geçtim ama siz dönüp okudunuz mu bilmiyorum. Fala ve Rabbike la yu'minone, hatta yuhkimu kifin maşajere bina. Hayır, yemin olsun ki diyor Cenab-ı Hak, Rabbine yemin olsun ki, onlar aralarında çıkan meselelerde. Seni hakem tayin etmedikçe iman etmiş değillerdir. فُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا İkinci şart, seni hakem tayin ettiler diyelim ama verdiğin hükmü içleri kabul etmedi. Zor geldi, bu da olmayacak. Verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı da duymayacaklar ve yüsel teslima ve tam bir teslimiyetle teslim olacaklar işte o zaman onlar iman etmişlerdir diyor. Onun için Allah ne diyorsa haktır. Peygamberden bize gelen ve kat'i olan, güvenilir olan peygamber bu konuyu şöyle yapmıştır. 5 vakit namazı peygamber böyle kılmıştır. Kadınlara hayızlı olduğunuz zaman oruç tutmayı, şey işte namaz kılmayın. Ama kılmadığınız namazı kaza etmeyin, oruçla tutmayın ama tutmadığınız orucu kaza edin demiştir. Bütün sahabe kadınları da böyle davranmıştır. Dört mezhep de buna göre fetva vermiştir. Bunu bırakıp da arkadaşlar, bu kadar sağlam bir yolu bırakıp da arkasından gittiğin kişilerin bunlar karşısındaki durumuna bak yani. Örnekler çok, geçelim. Onlara bir sekinet, itmi, inan verdi. Kalplerindeki heyecanı, o öfkeyi, o bir defa hayal kırıklığı yaşadılar. Yani umre yapacaklarına çok emindiler. Çünkü peygamber rüyasında görmüştü. O olmadı. Ondan sonra hadi savaşıyoruz dediler. E savaş da olmadı. Ondan sonra bir anlaşma imzalanıyor. Araplar için zillet yani. Araplar gururlarına çok düşkün. Ben cahili o dönemin Araplarını söylüyorum, bugünü bilmem. Gururlarına, izzetlerine çok düşkünler. Yani bütün o izzet onlara göre ayaklar altına alınıyor. Hele o kafilenin başkanı Sehlin oğlu e, zincirlerini sürüklere sürüklere gelmiş peygamberimize sığınıyor. Peygamberimiz onu geri veriyor. Çünkü diyor biz az önce bunlarla bir anlaşma imzaladık seni kabul edemem diyor. Ya Resulallah beni verme, işkence ediyorlar diyor. Yani Peygamberimizin yanındaki sahabeler ne kadar imtihandan geçmiş o anda yani arkadaşlar. İşte Cenab-ı Hak onların heyecanını teskin edip kalplerine hil muvakar verdi. Rivayet olunur ki, Kureyş, Süheyl bin amr Kureyşi'yi ve Hüveytib bin Abdüluzza'yı ve Mikrez bin Hafs bin Ahyef'i gelecek sene Mekke Kureyş tarafından üç gün tahliye edilmek üzere bu senelik avdet buyurmasını, yani Kureyş'in şartlarını okuyorum şimdi, Resulullah'a arz etmek için göndermişlerdi. Resulullah da kabul etti. Aralarında bir musaleha name yazdılar. Bir anlaşma yazdılar. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Ali radıyallahu Anha yaz. Bismillahirrahmanirrahim buyurdu. Süheyl ve arkadaşları biz o sözü tanımıyoruz. Bismikallahum me yaz dediler. Sonra peygamberimiz yaz, hada ma salha alayhi rasulullah ehli Mekke. Bu Rasulullah'ın ehli Mekke'ye yaptığı anlaşmanın şartlarıdır yaz dedi. Buna da biz senin Resulullah olduğunu bilsek seni beytten menetmez, harbe kalkışmazdık. Velakin lakin ma Muhammed ibn Bu, Abdullah. Bu Abdullah'ın oğlu Muhammed'le Mekke arasındaki anlaşmadır diye yaz dediler. Aleyhissalatu vesselam ben şahadet ederim ki ben Resulullah'ım ve ben Muhammed bin Abdullah'ım. Yani yalan değil. Abdullah'ın oğlu Muhammed'im ben aynı zamanda yaz istedikleri gibi buyurdu. Nasıl ağır geliyor Müslümanlara bunlar o sırada? Müslümanlar bundan müteessir oldular. Onların tekliflerini kabul etmek istemediler. Herifleri tutu vermeyi kurdular. Yani şunları hazır gelmişken. Küçük bir heyet zaten. Yani halledelim dediler. Derken Allah-u Teala üzerlerine sekinetini indirdi de hilm vakar ile yumuşadılar, yatıştılar. İşte böyle kriz anlarında arkadaşlar Ebu Bekir karakterinde sükûnetini bozmayan, Hilm ahlakında aklıyla hareket eden insanlar lazım o toplulukların içinde. Onun için Arkadaşlar, danışma meclislerinizde, çalışma gruplarınızda heyecanlı insanlar çok lazımdır, aktif olacaklar, birçok şeyin altına ellerini koyacaklar, gece gündüz durmayacaklar. Ama bazen de birkaç tane de sakin, vakur, etraflı düşünen, heyecana kapılmayan, galeyana gelmeyen, düşünerek hareket eden birkaç bir, en az bir tane yani e, grubun büyüklüğüne göre insan lazım. İbn-i naklettiğine göre, zikrettiğine göre Resulullah tavaf etmek için beytin tahliye edilmesi şartını teklif etmişti. Süheyl yani diyor ki Resulullah e, siz boşaltın Mekke'yi bizimle temas etmekten çekiniyorsanız biz bir tavaf edip gideceğiz yani. Umre dediğiniz ne kadardır ki arkadaşlar kaç gün sürer? Süheyl diyor ki sıkışmışlar diye araba söz ettirmeyiz. Yani sizin dediğiniz olmayacak. Medineliler, Muhammed bunları sıkıştırmış dediğini kabul ettirmiş dedirtmeyiz. Bakın neye göre hareket ediyorlar arkadaşlar? Ne derler? Bizim, bizim için ne derler? Bu sene olmaz ve lakin gelecek sene dedi, yazıldı. Sonra Süheyl şu şartı teklif etti. Bizden sana bir adam gelirse, senin dininde dahi olsa bize iade edersin. <gülüyor> Yani Mekke'den biri Müslüman olup Medine'ye sığınırsa onu Mekke'ye iade edeceksin dediler. Müslümanlar "Subhanallah. Müslüm olarak gelen bir adam müşriklere nasıl iade olunur? Red olunur." dedi. Bunun bunun müzakeresi esnasında tam bu konu tartışılırken Süheyl'in oğlu Ebu Cendel kendisine vurulmuş olan bu kağıtlarla sekerek Mekke'nin altından çıkmış Kendisini Müslümanların içine atmış. Babası Süheyl, ya Muhammed ilk evvel ben bunun bize reddini, yani red, iade demek, talep ederim dedi. Resulullah e buna bir istisna yap benim hatırım için dedi. Yani bir ricada bulundu, senin için kurtarmam dedi. Süheyl etme yap dedi yapmam dedi arkadaşım Mikrez yanındaydı biz senin için müsaade ederiz dedi Ebu Cel de öteden ey Müslümanlar ben size Müslüm yani ortama bakın arkadaşlar ben size Müslim olarak gelmişken müşriklere iade mi olunacağım görmüyor musunuz ne haldeyim dedi. Allah yolunda çok tazib olunmuş, işkence edilmiş. Bu noktada Hazreti Ömer dayanamamış, Hazreti Peygamber'e gelmiş demişti ki, biz hak üzere değil miyiz? Yani yoksa biz yanlış bir yolda mıyız? Biz doğru yolda değil miyiz? Resulullah evet buyurdu. O halde niçin dinimizde bu zillete izin veriliyor? Yani dinimiz bizden zillet yapmamızı istiyor şu anda diyor Hazreti Ömer. Ben Allah'ın Resulüyüm, ona asi olmam, o benim nasırımdır buyurdu Peygamber Efendimiz. Ya ben size beyte varacağız, ay, ay, affedersiniz, ya sen bize beyte varacağız, onu tavaf edeceğiz demiyor muydun dedi Hazreti Ömer. Yani sana güvendik geldik. Evet ama bu sene varacağız dedim mi sana buyurdu. Hayır dedi. Öyleyse yine varacaksın, tavaf edeceksin buyurdu. Sonra Ebubekire varıp Hazreti Ömer yani sakinleşmedi. Ebubekire varıp bu Hakk'a Allah'ın peygamberi değil mi dedi. Ebubekir evet dedi. Biz hak üzere değil miyiz dedi? Hak üzereyiz dedi. O halde dinimizde bu zillete niçin söz veriyoruz dedi. Ebubekir demişti ki Behya'dan. O Allah'ın resulüdür. Rabbine isyan etmez. Peygamberimizin vefatı sırasında da Hazreti Ebubekir'in insanları teskin ettiğini hatırlayın. O Allah'ın resulüdür. Rabbine isyan etmez. Sen ölünceye kadar onun rikabına iyi yapış. Sen onun eteğine yapışmaya bak. Vallahi o şüphesiz hak üzeredir." dedi. Ya bize Beyt'e varacağımızı ve tavaf edeceğimizi söylemiyor muydu dedi? Evet ama sana bu sene varacaksın dedi mi? Bakın peygamberimizden ayrı o da aynı şeyleri söylüyor. Hayır dedi. O halde varacaksın ve tavaf edeceksindir dedi. Yani Hazreti Ebubekir'in sıddık oluşu da buradan. Peygamber tavaf edeceksin dediyse edeceğiz. Ama ne zaman bilmiyoruz. Ee, Hz. Ömer bunu kendisi nakletmiş bu rivayeti, yani kendi bu davranışlarını ve Peygamber'e karşı İslam'ından beri bir kere olmak üzere yaptığı bu kusurdan dolayı, yani bütün o Müslümanlık süresi içerisinde Peygamberimize bir kere bu şekilde karşı çıkmış Hz. Ömer. Bundan dolayı bilahere, kefaret olmak üzere birçok ameller yapmıştır ki onları hadis ve siyer kitapları anlatırlar. Sure-i Muhammed'de yani Sure-i Muhammed Suresi Fetih Suresi'nden hemen önceki suredir. Felehte hilu ve tegu ile'slem ve entumul buyurulmuş olmak itibarıyla yani gevşeklik göstermeyin ve siz üstün konumdayken barışa çağırmayın karşınızdakine. Muhammed suresinin bir diğer adı Kıtal suresidir arkadaşlar. İslam'da savaş yok, İslam barış dini diyen tatlı su balıkları var ya arkadaşlar. E, tamam cihadı yorumladınız diyelim. Cihadı gayret, nefis terbiyesi falan oraya indirgediniz. Kıtal'e ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bir surenin adı Kıtal suresi. Defalarca, defalarca onlarca yerde geçiyor, kıtal geçiyor arkadaşlar ve övülüyor. Yani övülüyor derken İslam, bak tekrar söylüyorum, her zaman yeni gelenler olabiliyor. İslam, arkadaşlar savaştan başka bir yol var olduğu sürece savaşa başvurmaz. Öncelikle diplomasi, barış, sükunet dinidir. Ama adam sana geldi, İşgal ediyor ülkeni. İşgal ederken de ne bahaneler değil mi? Önce arkadaşlar bu savaş şu anda, son 10-20 yıldır, savaş önce nerede yapılıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Dijital dünyada. Bir milletin bütün halkının zihni orada hazırlanıyor. İşte Batılıları daha medeni, daha güçlü, daha özgürlükçü, daha demokratik, daha estetik, daha hümanist falan olduğunu düşündürtüyorlar size. Kendi Sizi tenzih ederim yani insanlara. Sonra kendi halkınızdan, memleketinizden böyle bir utanç, bir sıkıntı duyuruluyorlar. Yani bizimkiler işte... Anlamaz, bilmez, bizim ülkemizde yaşanmaz, burada yaşanmaz bu fikri yerleştiriyorlar. Ondan sonra özgürlük getiriyorlar bize çeşitli yollarla. Bak buna dikkat edin. Onun için var ya, kimi takip ettiğiniz hayatınızda şu anda peygamber sünnetine tabi olmak kadar önemli arkadaşlar. Kimi takip ediyorsunuz? Kimin düşüncelerini onaylıyorsunuz? Kimlerle berabersiniz? Kim, o beğen tuşuna kimler için basıyorsunuz? Orada bir savaş e, yürüyor arkadaşlar. Orada bir, e, orası bir cephe. Orası bir cephe. Unutmayın, bunu da gene kendileri söyledi. Batılılar bize söyledi ki, bir ürün bedavaysa orada ürün sizsiniz arkadaşlar. Yani bir sizce adam, e, sizce mesela Facebook'un, Instagram'ın, Twitter'ın çalışması için kaç kişi istihdam edilmiş? Ne kadar sermaye ayrılmış? Peki bu ürün niye bedava? Çünkü orada ürün sensin. O seni satın alıyor. Seni satın alıyor. Bir pazar oluşturuyor. Ekonomik tarafı en masum tarafı. Yani bu ürünlerin, bu dijital dünyadaki platformların ekonomik kar getirmesi kurucularına en masum tarafı, en kabul edilebilir tarafı. Onun dışında sizin beyninizi, çocuklarınızın beynini hepimizin istediği gibi şekillendiriyor arkadaşlar. İşte bir savaşta siz üstünken, barış istemeyin buyrulmuş olmak itibarıyla Müslümanların ve Hazreti Ömer'in bu heyecanları zahire nazaran bir vazifedir. Yani bu ayeti de biliyor. Diyor ki biz üstünüz şu anda Niye bu, kabul ediyoruz bu şartları? Beyat-ı da böyle bir heyecan ortamında, böyle bu şekilde yapılmış. Fakat allah Teala bu sulhu yaptırmakla birçok müminin ve müminatı kurtardı. Önceki ayette geçti hatırlayın Mekke'de olan, kimsenin tanımadığı. Ve bunu bir fethi mübinin mebdeyi yaptı. Hayber'in fethi bu sayede mümkün oldu, Mekke'nin fethi bu sayede mümkün oldu. Onun için kafirlerin hamiyeti cahiliye sayıkasıyla İslam'a karşı gösterdikleri inada mukabil Allah Teala hem Resulünün hem müminlerin üzerine sekinetini indirerek bu heyecanları yatıştırdı. Sekinetin, biz yani biz günlük dilde de kullanıyoruz, çok mucizevi bir şey falan zannediyor insanlar, bildiğimiz sükûnet arkadaşlar. Yani duygusuz, hissiz, fikirsiz, düşüncesiz, oysuz, tarafsız falan olmak değil. Sizin de fikriniz var, sizin de düşünceniz var, sizin de bir dünya görüşünüz var, sizin de o konuyla ilgili bir öneriniz, bir fikriniz var ama sükûnetinizi kaybetmeden bunu yapıyorsunuz. Heyecanlı insanlar arkadaşlar genelde üstlendikleri şeyi sonuna kadar sürdüremeyen insanlardır genelde istisnaları vardır. Bir söz vereceğiniz zaman arkadaşlar o sözü sonuna kadar götürüp götüremeyeceğinize dikkat etmeniz lazım. Gaza gelmek deniyor ya buna, gaza gelerek hareket etmemek lazım. Görülüyor ki burada hamiyet halkın fiili olarak gösterilmiş, sekinet ise Allah'a muzaf kılınmıştır. Yani hamiyet basit insanların tavrı, Sekinet Allah'tan indirilen bir lütuf. Bununla o cahilane hamiyetin mezmum bir fiili müktesep, yani insanın kendi kazanımı olan cahilane bir davranışı, ona karşı o sekinetin, yani karşında böyle taşkın, işte saldırgan, öfkeli, kendini kontrol edemeyen, ağzı bozuk biri var. Arkadaşlar karşısında ne gerekiyor? Adam grey rock demiş. Aman hemen kitabını tavsiye ediyoruz. Halbuki burada var. Sükunetini hiç bozmayacaksın. Yani hamiyetin karşılığında sekinet var arkadaşlar. Sükunetini bozmayacaksın. Bu sekinetin ise ilahi ve kutsi bir mevhibe olduğu anlatılmıştır. Bir de Allah sekinetinden bahsederken, Fenzalallahu sakinatehu ala rasulihî ve alal mu'minîne diye buyurması, "Ala rasulihî vel demekle yetinmemesi, bunda sakinetin her birine layık surette indirilmiş olduğuna bir ima var. Yani peygambere indirdiği gibi müminlere de aynı şekilde o sekineti indirdi. Bu suretle allah Teala, hani ya Rabbi bana, mesela bir olayı anlatırken deriz ya, üzerime bir sakinlik geldi. Mesela karşımızdaki hakaret eder, ne bileyim kötü muamele eder. Ya ben nasıl oldu anlamadım, bana bir sakinlik geldi deriz. İşte yine ismi geçiyor, geçsin, hak ediyor. Tülay Kök Hanım diyor ki bir konuşmasında arkadaşlar, <gülüyor> diyor ki, bana diyor sorsanız, Hocam ben böyle uzun uzun videolar dinleyecek, uzun uzun kitaplar okuyacak, uzun uzun terapilere gidecek imkanım yok. Bana öyle bir anahtar şey söyle ki bütün problemlerde işime yarasın diyecek olsanız diyor. Ee, böyle bir aspirin çözüm çok İlmi açıdan doğru değildir ama ben diyor bu şekilde darda olanları da anlıyorum. Sakinliğinizi koruyun diyor. Anahtar budur. Kızmayın. Gaza gelmeyin. Evet hadis-i şerif var Peygamber Efendimiz. Kaç yerde söylüyor. Sakinliğinizi koruyun. Sesiniz hiç yükselmeyecek arkadaşlar. Doğru bildiğinizi, arzunuzu. İlla doğru olması gerekmez. Ben böyle istiyorum. Yani yanlış bir şey istemek anlamında demiyorum. Yani benim arzumla ilgili hadis ve ayet olması gerekmez. Fıkıh kitaplarında geçmesi gerekmez. Burayı bak iyi anlayın ama. Ne demek istiyorum? Mesela gittik yemeğe birine, iftara gittik. Allah aşkına yediyor. Ya yemeyeceğim. Yemek istemiyorum bu yemeği. Arkadaşlar, bunu niye yemiyorsun? Yani ya açıklamak, açıklaması yok. Yemeyeceğim. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim böyle hayatla ilgili oraya gitmek istemiyorum. Bir yere gidiliyor. Oraya ben gitmek istemiyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Açıklama yapmak zorunda değiliz. Çünkü biz her yere gitmek zorunda değiliz. Her yemeği yemek zorunda değiliz. Bilmem anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yalnız benim kuşağım benim kuşağım yani yaş olarak ben ve benden büyük olanlar, biraz bana yakın olanlar, yani hani elli ve üstü diyelim. Arkadaşlar biz kendi fikri olmamak üzere eğitildik günlük hayatta. Ne demek gelmeyeceğim? Ne demek yemeyeceğim? Görümcan yapmış, yiyeceksin. Sen yemezsen o kendisini kötü hissedecek. Ama yersen ben kendimi kötü hissedeceğim ve zararlı olsun, sen yiyeceksin. Yani biz böyle yetiştirildiğimiz için ben yokum, benim isteklerim yok, benim herhangi bir konuda fikrim olamaz, bir tercihim olamaz. Böyle yetiştirildiğimiz için şimdi bir tercihimiz olduğunda onu da cesaretle söyleyemiyoruz, dinden bir dayanak arıyoruz. Yani ayet var mı, hadis var, hayır ya ben o renk giymek istemiyorum, o eşarbı takmak istemiyorum, o yemeği yemek istemiyorum. İstemeyebilirsin. Küçük şeylerden başlayın arkadaşlar. Neyi isteyip neyi istemediğinizi küçük şeylerden başlayarak hiç de bir şey olmadığını, üstelik bir süre sonra herkes tarafından daha çok dikkate alındığınızı göreceksiniz. Canım o her ne olsa yer, o ne olsa giyer, ona özenmemiz gerekmez, ne olsa hediye olur ona falan. Böyle yani ne olsa... Ya razı ol, olacak bir insan olmadığınızı, azıcık sizin de bir tercihiniz, bir fikriniz olduğunu, ama bunu insanları zora sokmak için yapmayın. Kimseden bir şey istemeyin. Sadece kendi istemediğiniz şeyleri de yapmayın yani. Ee, böyle vaaz da yok arkadaşlar. Bunun da kıymetini bilin yani. Ee, hocalar genelde sorun çıkarma, ne isteniyorsa yap derler. Evet. Ee, toparlayalım arkadaşlar. Ee, Sekineti böyle her birine layık olduğu surette vermiş. Bu suretle hem Resul'ün üzerine hem de müminlerin üzerine indirmiş ve elzemahum kelimetu takva. Ve onları kelimeyi takvaya, takvayı ilzam buyurdu. Yani onları takva kelimesine yapışmaya, takvaya sarılmaya, onları Davet etti, mecbur etti, oraya yöneltti. Şimdi bu kelimeyi, takvayı inşallah Allah'a fırsat verirse yarın konuşuruz. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak yardımcınız olsun.